Alhamdulillah, rabbi, rabbi, salatu was salam ala Rasulina Muhammadin rabbi, ala ali rabbi, rabbi, rabbi, sadri rabbi, rabbi, emri rabbi, rabbi, rabbi, rabbi, rabbi, rabbi, rabbi, rabbi, wa rabbi, rabbi, wa rabbi, rabbi, rabbi, rabbi, rabbi, rabbi, rabbi, rabbi, rabbi, rabbi, rabbi, rabbi, rabbi,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 Veya putperest olan bir erkek evlenir. Bu müminlere haram edilmiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Üç grup insan cennete giremez. Anne babaya asi olan yani karşı gelen. Deyyus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 Buhari'de Kitabul Kitabul libas Babında, Ebu Davud'de Kitabul edeb Babında, yine Tirmizi'de kitabul Kitabul edeb Babında Geçiyor. Bir başka Hadiste ise şöyle buyuruyor Allah erkekleşen kadınlara Lanet etsin Allah Erkekleşen kadınlara Lanet etsin Ebu Hureyre Radiyallahu anh anlatıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam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 Işlemiştik. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam şimdi işte ifade gelecek yani metnini okuyacağım. Aleyhisselatü Vesselam diyor cehennem elinden iki sınıf insan vardır ki henüz onları görmedim. Ey Aleyhisselatü Vesselam, yani biliyorsunuz demin söyledik işte rüyada ona gösterildi. Ve Aleyhisselatü Vesselam diyor miraca çıktığımda bana gösterildi. Ancak bu iki sınıfla ilgili diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bana haber verildi ancak onları görmedim. Bir topluluk ki ellerinde sığır kuyrukları gibi kırbaçlar vardır.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 tesettür süs olarak giyiliyor. Üzerlerine giydikleri pardesü denilen şey böyle süslü, e, gösterişli e, ki bunun için modalar, modalar defileler e, yapılıyor. Efendim e, başlarını deve hörgücü gibi topluyorlar saçlarını böyle tepeye. Ancak Allah, Allah Resulü ve Vesselam onlar için e, başları eğri deve hörgüçleri gibidir. Bunlar cennete giremeyecek. Onun kokusunu dahi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 Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hulleci kocayı Ve kendisi için hulle Yapılan kocayı Lanetlemiştir Bu hadisi Ali Radiyallahu anh'ten Tirmizi Ebu Tavud ve İbni Mace Rivayet Etmiştir. Yani bu ikisi lanetlidir. Ey hulleci koca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 Üç şeyin şakası olmaz. Nedir o? Evlenmenin, boşanmanın ve köle azat etmenin. O yüzden biz şakayla da olsa eşlerimize demeyiz ki hadi ya seni boşadım. Boşadım deyip sonra gel şaka yapmıştım diyemiyoruz. Ya da bir kadına şakayla bile olsa benimle evlenir misin? Nikah teklifinde bulunamıyoruz. Bunlar Bakınız yani bu kavramlar e, gerçekten yapılacağı zaman o kadar ciddi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 Ee, Ibn ben radiAllahu die Allah ediyor. Allah is sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak şöyle de şey, şey var. Imam bir şey var. i̇mam die heeft gezegd, die heeft gezegd, die heeft gezegd, die heeft gezegd, die heeft gezegd, die heeft gezegd, die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 sayılabilir veyahut Allah subhanehu ve teala ona müsamaha etmiş olması umulur demektedir. Demektedir. Dolayısıyla biz el Elkebe'ir diye ifade ettiğimiz büyük günahlar içerisinde İmam-ı Zhebi Rahimahullah'ın zikrettiği bir diğeri de az önce aktardığımız hülle yani hileli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 وهاذي والله اعلم ما صلى الله على نبينا محمد وعلى ال محمد سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك